Şefem'in çok sevgili dinleyicileri, Osmanlı padişahlarından Abdülmecit kendisinden önce yahut kendisinden sonra iş başına gelen diğer bazı hükümdarlar gibi büyük bir şöhret kazanmamıştır. Ama unutmayalım ki bu da nebi şahsına münhasır bir hükümdardı. Son derece kıymetli bir padişah idi. Bilhassa ömrü pek uzun olmamakla beraber Osmanoğulları arasında en bahtiyarlardan biri de, evet işte bu Sultan Abdülmecit Hanidi. Çok genç yaşında tahta çıktı. Buna karşılık genç denilebilecek bir yaşta vefat etti. Abdülmecit'in zamanında gerçi devlet o eski satvetli günlerinden, efendim ihtişamlı günlerinden epey uzaktaydı. İçeride ve dışarıda pek büyük meselelerle, gailelerle karşı karşıyaydı devlet, devleti aliye. Lakin muhakkak ki genç padişahın etrafındaki devlet adamları bütün tarih boyunca gelmiş geçmişler arasında en değerli e, Hamiyetlerden bir kısmını e, hamiyetli padişahlardan vatansever milletsever padişahlardan bir kısmını e, paşalardan bir kısmını e, teşkil ediyordu. Kim? Abdülmecit Han'ın e, devrinde iş başında bulunan paşalar. Başta Reşit Paşa olmak üzere Ali ve Fuat Paşalar ve diğerleri dünya çapında büyük bir diplomatidiler. Evet Tanzimatı ilan eden Mustafa Reşit Paşa'nın, Büyük Reşit Paşa'nın e, tabii ki beğenilmeyen halleri de vardı. Efendim işte Avrupalıların bazı emirlerine boyun eğmesi, tanzimat fermanının ilanın sırasında ortaya çıkan bir takım yanlış hareketler, kendisinin bazı yanlış icraatları Mustafa Reşit Paşa'yı pek de öyle büyük paşa yapmıyor. Ama unutmayalım ki Cevdet Paşa gibi hukukçuların, alimlerin ve değerli devlet adamlarının yetişmesine de Mustafa Reşit Paşa önder olmuştur, liderlik yapmıştır. Evet. Başta Reşit Paşa olmak üzere Ali ve Fuat Paşalar ve diğerleri dünya şafında büyük diplomat idiler. Ayrıca Türk şemiyetinde yapılmış ilk büyük ve esaslı yenilik hareketleri de efendim yine bu padişah zamanında gerçekleşiyor. Abdülmecit Han zamanında ortaya çıkıyor. Sevgili dinleyiciler, Abdülmecit'in büyük mutluluklarından biri de Batı'nın, Avrupa'nın büyük devletleri ile ilk defa kendi devrinde el ele verilmiş olması ve arada Kırım Savaşı ile asırlık düşmana da diz çöktürülmüş bulunulması idi. Yani Abdülmecid Han'ın zamanında kazanılan muhteşem Kırım Savaşı bu padişahın artı hanesine yazılan önemli bir imzadır. Atılan önemli bir imzadır. Evet e, mutlakiyetçi bir idarenin mutlak bir hükümdarı olduğu halde zahiren böyle tabi bütün bu haller Abdülmecedi o devrin imkanları ölçüsünde halkçı bir padişah olmaya yöneltiyordu. Aslında bütün Osmanlı padişahları halkçıdır. Yakın tarihin, resmi tarihin bize anlattığı, bize yansıttığı gibi halktan uzak olan, halktan kaçan, halkı küçük gören, halktan gizlenen insanlar değildiler. Onun için resmi tarihimizin dışında da tarihleri okuyalım. Özellikle tarihi sevdiren tarihçilerin tarihlerini efendim ibretle, dikkatle okuyalım da e, hakikatleri daha yakından öğrenmiş olalım. Dorson Gürlek'le tarih müsahibeleri burçete'mde devam ediyor. Efendim babası gibi o da bazen kılık değiştirerek Eski de söyleyecek olursak, teddili kıyafet ederek, bazen doğrudan doğruya halkın arasına karışmaktan, onlarla konuşmaktan büyük bir zevk alıyordu. Lakin çevresindeki bazı saray mensupları bundan pek memnun olmuyorlardı. Onlara göre bir hükümdar daima halktan uzak ve ayrı kalmalıydı. Bu yüzden hele hiçbir korunma tedbiri istemeden, Padişahın halk arasına karışmasına ellerinden geldiği kadar engel olmaya çalışıyorlardı. Bir gün bir tören vesilesiyle Abdülmecit yine halk arasına karışıyor. Lakin saray mensupları yanındakiler ve muhafızlar etrafını yine sıkı sıkıya sarıyorlar. Padişah bunlardan birine bu halden şikayet etmiş. Beri ki Efendimiz sizi korumak bizim vazifemizdir deyince hayır hayır lüzumu yok cevabını vermiş. Eğer milletin beni gerçekten seviyorsa bu tedbirlere efendim hiç lüzum yoktur. Yok eğer sevmiyorsa bütün bunların faydası söz konusu değildir. Allah aşkına beni biraz rahat bırakın diye adeta bağırmış padişah. Böylece halkıyla hem hal olmaktan büyük bir zevk alıyormuş efendim bu hükümdar. Tabi Sultan Abdülmecid'in de babası şey, oğlu Abdülhamid gibi bu ülkeye bu ülkenin tarihine, kültürüne, mimari eserlerine katkıda bulunduğunu, hizmet ettiğini biliyoruz. Şimdi onları teker teker sayamayız. Mesela Orta Köy Camisi ki Mecidiye Camii diye bilinmektedir. Bu padişahın eseridir. Ayrıca Fatih'te bir semte adını veren Hırkayı Şerif Camisi de vardır. Yani bu padişah tarafından yaptırılmıştır. Hırkayı Şerif ziyaretlerinin daha sağlıklı bir ortamda yapılabilmesi için Abdülmecit Han bu zarif camiyi yeni bir üslupla Avrupayı mimari tarzıyla inşa ettirmiştir ki bugün... E, Bilhassa Ramazanlarda tıklım tıklım dolmakta ve hırkayı şerif ziyaretleri daha rahat bir ortamda yapılmaktadır. Aslında dindar bir padişahtır, saygılı bir ecdadına son derece saygılı bir hükümdardır. Daha sağlığında e, türbesini yaptırıyor. Fatih de Yavuz Sultan Selim'in türbesinin hemen ön tarafına kendi türbesini yaptırıyor. Bir gün teftiş kontrol edişin oraya gidiyor, bakıyor ki türbesinin kubbesi Yavuz Sultan Selim'in türbesinin kubbesinden daha yüksek olmuş. Tabi bunu istemiyor, bundan rahatsız oluyor, emir veriyor. Benim türbem, ecdadım Yavuz Sultan Selim Han'ın türbesinden daha yüksek olmalı bu bir saygısızlıktır diye emir veriyor, türbeyi yıktırıyor. Aynı yere daha alçak bir şekilde türbesini yaptırıyor. Demek ki Yavuz ile Abdülmecit Han İstanbul'un Fatih semtindeki bu türbelerinde dede torun yan yana yatıyorlar. Dursun Gürlek tarih müsahabeleri Burçetem'de devam ediyor. Şimdi nakledeceğim anekdot ise Yavuz Sultan Selim ile efendim alakalı. Sevgili dinleyiciler, babasının böyle gevşek diyelim haydi, gevşek idaresi yüzünden memleketin büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu gören, bu yüzden de rahat ve huzuru kalmayan Şehzade Selim, daha padişah değil Şehzade, Şehzade Selim, birinci Selim yani, istikbalin Yavuz Sultan Selim'i, Nihayet fazla dayanamıyor, gerekirse babasını tahtından indirip idareyi cebren eline almak için harekete geçiyor. Tabi o sırada Trabzon valisi bulunuyordu kendisi. İstanbul'a Anadolu'dan varma imkanını bulamayınca Karadeniz'in kuzeyinden dolaşmaya mecbur kalıyor. Kırım üzerinden İstanbul'a geliyordu. Bu arada Kırım hanı Menkli Gira'ya birkaç gün misafir oluyor. Menkli Giray'ın oğlu Mehmet Giray hırslı bir adamdı değerli dinleyiciler. Fırsat bu fırsattır diyerek Şehzade Selim'i yakalayıp hapsetmeyi ve onu Beyazıt'a karşı bir koz gibi kullanmayı düşünmüş fırsatçıya bakınız. Beyazıt vaktiyle kardeşi Cem Sultan için papalara karşı nasıl fedakarlıklar da bulunmuşsa, bu sefer de oğlu Selim için bunlara karşı aynı, belki daha büyük fedakarlıklar da bulunabilirdi. Lakin Mekli Giray oğlunun bu kalleşçe tasavvurlarına, bu menhus düşüncelerine şiddetle engel olmuştu. Mehmet Giray fikrinden ister istemez vazgeçmişti. Lakin... Şehzade Selim'den mutlaka bir şeyler koparmak da kendini ısrarlı görüyordu. Bu arzusundan bir türlü vazgeçmiyordu. Haris adam hırslı olur, hırslı adam rahatsız olur, rahatsız adam başkalarını da rahatsız eder, başkalarını rahatsız eden tabi ki sonunda kendisi de rahatsız olur. Neyse geçelim. Evet bir gece ziyafette idiler. Mehmet Giray'la İstikbal'in Yavuz'u arasında şöyle bir konuşma geçmişti. Eh efendim belki yakında Osmanlı tahtına geçeceksiniz. O zaman bana ne hediye vereceksiniz bakalım. Ne istiyorsanız vermeye çalışırım. Para isterseniz para, mevkiyi isterseniz mevkiyi. Hayır ben bunların hiçbirisini arzu etmiyorum. Bana bize komşu olan topraklardan bir kısmını hediye olarak terk ederseniz daha memnun kalırım diyor. Bakınız şu cüretkara. Bunun üzerine Şehzade Selim değerli dinleyiciler birden dikleşiyor gözlerinden şimşekler çakarak toprak benim değil milletindir. Hem unutma ki bir hükümdarın görevi şuna buna toprak ihsan etmek değil bilakis o toprağın şeref ve bütünlüğünü korumak ve bu topraklara göz dikenlerin gözlerini çıkarmaktır diye adeta haykırıyor, kükrüyor. Evet, Yavuz demek ki daha şehzadeliğinde böyle vatansever duygularla meşru bir kimse idi. Nitekim tahta geçtikten sonra, memleketin idaresini eline aldıktan sonra ne büyük bir hükümdar olduğunu daha ayan beyan gözler önüne seriyor. Tabi Mehmet Giray bir kelime cevap vermeden susuyor lakin birkaç gün sonra yanındaki kuvvetlerle onun yolunu kesmişti kısa bir çarpışmadan sonra bu haris adam bozularak kaçmış Yavuz başarı yolundaki ilk galibiyetini bu aşağılık haine karşı kazanmıştı bu böyle işte toprak isteme cüretinde bulunan adama karşı kazanmıştı Yavuz gençliğinde de böyleydi Efendim hükümdar olduktan sonra da böyle idi. Onu bir kere daha rahmetli analım. Evet efendim bir başka tarih müsahibesinde buluşmak üzere saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Allah'a sınanladık.